Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamda lillahi nahmeduhu ve billahi min ve min a'malina. la illallah la abduhu ve rasuluhu devam ediyordu. Bundan önceki dersimizde ve tabii kaç birkaç derste Bazı şahsların İhtilatın etrafında e, Şüpheleri olup e, Sahih-i ve Sahih-i ve diğer sünenlerde Bazı hadislere dayanarak Bu hadislerin etrafında şüpheler oluşturarak ihtilatın caiz olduğunu ve haram olmadığını diye ne yapıyorlar? Söylüyorlar Ve demiştik ki <gülüyor> Bu dayandıkları bu tür hadisler genelde hepsi hicab, farz kılınmadan önceydi. Ve geçmiş dersimizde anlatmıştık. İnşallah bugün elimizden geldiği kadar yani bu iktilat e, konusunu kapatmaya çalışalım inşallah. Yani bit, bitirelim. Evet. Diğer bir şüpheleri ise diyor ki, El-Vachu l-Avval annen Nebiyya s.a.v. adhina bil-ibadeti lahunna fil-mesacid. Bazı şahslar diyorlar ki, yani bu kalbinde hastalık olan insanlar diyorlar ki siz ihtilat haramdır diyorsunuz. Diye söylüyorlar bu şüpheciler. Siz diyorsunuz ki ihtilat haramdır. Peki haram olsaydı mümkün mü Allah Resulü ve Vesselam kadınları ile erkekleri bir yerde toplayıp namazı kıldırıyordu. Nasıl olur da ihtilat haramdır? Ve ve Vesselam ibadet yerinde kadınları ve erkekleri bir mescitte topluyor diye söylüyorlar. Ve dinde cahil olan insanlar bu gibi şahısların oluşturdukları bu tür şüpheler içinden çıkamıyorlar. Niçin? Çünkü dinde yani Kur'an ve sünnette yeterince bilgileri olmadığı için ve bu gibi şahıslar bu gibi delilleri sunarken diyorlar ki ya madem bu sahih-i buhayda, sahih-i muslimde hepsi ittifak edilmiş hadis nasıl olur da demek ki o zaman doğrudur. ihtilat haram değildir o zaman. Tamam mı? Burada aleyhissalatü vesselam bundan önceki derslerimize dikkat ediyorsanız demiştik ki aleyhissalatü vesselam mescidinde erkekleri ilk saflarda, kadınları son saflarda topluyordu. Öyle değil miydi? Ve aleyhissalatü vesselam erkeklere vaz ve nasihat yapdıktan sonra ilk safları bırakıp son saflara giderek hanımlara yani kadınlara da ne yapıyordu? Vaz ve nasihat yapıyordu. Ve biliyorsunuz hadiste diyor ki yani sallallam hayru sufufir rijali evluhu ve şerruha ahiruhu ve hayru sufufin nasi en-nisai ahiruhu ve şerruha evluhu. Sahih Müslim. Bu hadis sahih-i muslimdedir, diyor ki aleyhissalatü vesselam Erkekler için diyor Erkekler için en hayırlı saf ilk saftır ve en şerli saf da son saftır Kadınlar içinse diyor ki aleyhissalatü vesselam Kadınlar için en hayırlı saf son saftır ve en şerli saf da ilk saf veya da ilk saflardır O zaman bu hadisten anlaşılıyor ki ve alimler bu hadisi şerh ederken bütün hadis ulemaları ve e, fakihler diyorlar ki burada kadınların ve erkeklerin arasını ayırıp erkeklere erkekler için ilk safları tavsiye ediyor. Kadınlara da son safı tavsiye ediyor. Niçin? Erkekler ve kadınlar birbirleriyle karışmamaları için. Ve biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Harama ulaştıracak bütün vesileleri ne yapıyordu Vesselam? engelliyordu. Ve Ali Vesselam son zamanlarda kadınlar için mescide dini ve kadınlar için ayrı bir kapı tahsis etmişti ve bundan önceki dersimizde bunu zikrettik. Dolayısıyla burada kadın yani mescitte kadınlar ile erkekler karışımı söz konusu değil ki. O zaman için bir tek mescit vardı. Tamam mı? Ali mescidi. Ve kadınlar kadınlar tamamen tesettüre bürünerek arkadan saflar oluşturuyor erkekler önden. Aliyett ve selam dikkat ettiyse Aliyett ve selam selam verdikten sonra birazcık bekliyor ki kadınlar çıkıp gitsinler. Aliyett ve selam dönmeden erkekler kalkıp ne yapmıyordu, çıkmıyordu. Niçin? Çıkış esnasında erkekler ve kadınlar erkeklerin ve kadınların birbirlerine karışmamaları için Aliyett ve selam selamdan sonra biraz bekliyor. Kadınlar hemen tesbihi camide yapmaksızın hemen camiyi terk edip ve çıkıp gidiyorlardı. <gülüyor> Elvecid sani enne nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem ce'ala ma'vucudun nisa kalfir rical. Ve biliyorsunuz bazı, yine bu bazı şüpheciler diyorlar ki mesela kadınların sesi ağrı midir değil midir? diye. Bazı alimler demişler ki avrettir. Bazı alimler demişler ki avret değildir. Bazı alimler demişler ki bu konuda tafsil var. Yani kadınların sesi avret midir değil midir bu konuda tafsil var. Ve aleyhissalatü vesselam namaz esnasında imamın hata edeceği zaman erkekler ne yapar? Subhanallah der. Kadınlar ne yapar? sol elini sağ el üzerine veya sağ el sol el üzerine yapıyorlar? Çırpık çaldırıyorlar. Burada fakihler diyorlar ki bu hadiste anlaşılıyor ki kadınların sesi erkekler için avrettir. Eğer kadınların sesi erkekler için avret olmamış olsaydı neden aleyhissalatü vesselam erkeklere tesbih yapınız? Kadınlara Çılpık çalınız diye söyledi. Ha burada anlaşılıyor ki o zaman kadınların sesi erkekler için avrettir. Niçin avrettir? Neden? Çünkü kadınlar konuştukları zaman olabilir ki imanı zayıf olan şahıslar o kadınların sesini duyduğu an kalbine bazı şüpheler düşebilir, eşehvi şüpheler veyahut da şehevi arzular. İşte burada ve vesselam buradaki burada masiyete sebep olacak bazı şeyler ne yapıyor ve Selam Kapısını kapatıyor. Ve buna fakihler usulcular diyorlar ki buna setbe buddariya diyorlar buna. Ey harama götürecek her zeryayı ne yapıyorlar? Kapatıyorlar. Helal bile olsa. Dolayısıyla bazı aleyhissalatü demişler ki mutlak manada kadının sesi haram haram değildir masiyet değildir. Ancak o kadının sesinde zerafet varsa ve sesi erkeklerin şehvi arzularını tahrik ediyorsa o zaman bu gibi kadınlar erkeklere karşı sesleri avrettir demişler. Ve da bir kadın bir erkekle konuş, konuştuğu zaman fuzuli yerde konuşup tamam mı? erkeğin şehvi arzularını tehrik edecek sözler sarf ederse işte o an için haram olabilir. Ama normal olarak alışverişte bir kadın mesela bir yere girdi. Dükkana girdi. Bana bir ekmek verir misin? Gayet normal bir ses. Normal bir şekilde konuşuyor. Ve başka bir şey söylemiyor. Erkek ne yapıyor? Satıcı. istediğini veriyor. Veyahut da bir şahıs mesela kapıyı çaldı. Filan adam evde midir? Kadın kapının arkasından diyor ki hayır evde değildir. Veya onda telefonu çaldırıp mesela filan adam evde midir? Hayır değildir. Ve bu kadar. Ey bu gibi ses alimler diyorlar ki haram değildir. Niçin? Çünkü erkeğin şehevi arzularını tahrik edecek şekilde konuşmuyor. Bazı alimler daha çok teşeddütlü olarak. Diyorlar ki bir kadın konuştuğu zaman himarını şöyle ağzına koyar, sesini değiştir. Veyahut da elini ağzına kapatır, sesini değiştirir. Eğer sesi zarif ise, ince, tahrik edici bir ses ise ne yapar? Sesini değiştirir. Şöyle elini ağzına koyar, sesini değiştir. Veyahut da himarını ağzına koyar, sesini değiştirir. Burada eğer aleyhissalatü vesselam kadınları camide yani karışık koymuş olsaydı o zaman diyebilirdi ki vallahi doğrudur bu insanların aleyhisselam bu insanların kadınlar ve erkekler arasında ihtilat haram değildir deyince niçin çünkü Aleyhisselam karışık koydu oysa ki öyle değil kadınları arkada erkekleri önde o zaman bu gibi şüphecilerin bu gibi hadislerde delilleri yoktur bilakis bu hadis onların aleyhindedir el diyor ki anne el-Nabiyyâ sallâme hâssâsâlel-nisa-i bâben ve yekhruşne minhû. Aleyhisselatü vesselâm Medine Mescidinde, yine Kendi Mescidinde kadınların girip ve çıkacakları kendilerine has bir kapı oluşturdu. Camiye girerken aynı kapıdan aynı anda girmiyorlardı. Aynı kapıdan ve aynı andan girme, girmediklerine dair de Aleyhisselatü Vesselam selamdan önce ne yapıyordu? Bekliyor, kadınlar çıkıp gitsin diye onlara fırsat veriyor. Ondan sonra erkekler ne yapıyor? İşi olup da çıkmak isteyen çıkıp gidiyor. Niçin? Ki kadınlar ve erkekler karışık olmasınlar. Sonra da ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Ondan sonra kapılarını ayırıyor. Ey erkekler, erkekler için giriş kapısı ayrı kadınlar için giriş kapısı ayrı ve dikkat ediyorsanız şu anda mesela Medine'de bu dönemde Medine'de Mescid-i Nebevi'de Ali Sayt ve Selam kadınların giriş yerleri ayrıdır erkeklerin giriş yerleri ayrıdır ve dikkat ediyorsanız buradaki mescitlerde ve tahmin ediyorum Türkiye'de de öyledir yani kadınlara has yerler var namaz kılmak için. Mesçide girdiğin zaman bakıyorsun ki arka tarafta kadınlar için tahsis edilmiş bir namaz namazgahı var. Yani erkeklerden tamamen ayrı. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı tarih boyunca ne yapacaklardı? Kadınlar ve erkekler aynı kapıdan beraber karışık kılacaklardı şu anda Amerika'da bazı camilerde bazı camilerde kadınlar ile erkekler karışık kıldıkları gibi ve maalesef şiddet bu amari olmuş ve şu ana kadar da devam ediyor ve hatta geçen Ömer kardeşimize şu Amerika'lı Türk Ömer kardeşimize sorduk. Dedik ki yani bu gerçekten Amerika'da var mı? Evet diyor. Böyle bir mescit var diyor. İmamları kadındır ve kadın hutbe veriyor. ve kadın namaz kılıyor ve erkekler, kadınlar tamamen karışık yani aynı safta bakıyorsun ki senin yanında kadın var öbür tarafta erkek öbür tarafta kadın o bu şekilde yani. He, ve bazıları diyor bak, bazı kadınlar da başlarında ne örtü var ne bir şey bazıları dize kadar bazıları dizin üstünde elbiseler ve karışık bir şekilde namaz kılıyorlar işte bu gibi art niyetli erkekler ve kadınlar insanların ve daha doğrusu Müslümanların akıllarına bu gibi şüpheleri sürüp işte neticesi Amerika'da yapıldığı gibi. Ama Amerika gibi bir yer İslam alimlerinden yoksun olduğu için niçin İslam ülkelerinde böyle bir şey yok? Evet. Ve genelde biliyorsunuz Amerika gibi yerde Kadiyeniciler, Bahayiciler, Kur'ancılar yoğun olduğu yerlerdir. Ve biliyorsunuz, Kur'ancılar kesinlikle sünneti kabul etmiyorlar. Kadiyeniye fırkasına mesup olan insanlar yine o şekilde. Dolayısıyla bunlar anlayışlarına uygun bir şekilde ne yapıyorlar? Kur'an'dan istediklerini alıp istedikleri şekilde insanlara sunuyorlar. Ve sünnetsiz Kur'an'a yaklaşmak isteyen bir kişi mutlak manada sapıtır. Nasıl İmam Elbani Rahim Allah diyor ki, Kur'ansız sünnet olmaz. Sünnetsiz de Kur'an olmaz. Daha doğrusu diyor Kur'an sünnet ve ashabın anlayışı. Kim ashabın anlayışını Kur'an'dan ve sünnetten ayrı tutarsa diyor dost doğru yolu bulmuş sayılmaz diyor. Çünkü Kur'an ve sünneti en iyi bir şekilde anlayıp anlatan kimlerdir? Aslında. Ashabtır. Dolayısıyla Kur'an ve sünneti anlayabilmek için ashabın anlayışı, metodu esastır. Dolayısıyla bir kişi dese ki Kur'an bize yeter kesinlikle bu batıldır. Veyahut da dese ki Kur'an ve sünnet bize yeter, yine batıldır. Yine Kur'an ve sünnet yetmiyor. Çünkü bütün fırkalar ve bütün mezhepler diyorlar ki Kur'an ve sünnet. Öyle değil mi? Hariciler diyorlar ki Kur'an ve sünnet. Mu'tezile fırkası diyorlar ki Kur'an ve sünnet. Şiiler diyorlar ki Kur'an ve sünnet. Diğer mezhepler, diğer fırkalar, tarikat ehli. Herkes diyor ki Kur'an ve sünnet. Ha o zaman dost doğru yol gösterecek şey Kur'an sünnet eşittir ashabın anlayışı. O zaman bu Kur'ancılar veyahutta Kadiyeniciler veyahutta Bahaycılar tamam mı? veyahutta Rafıziler biliyorsunuz çünkü Şii Rafıziler bu İthne Aşeriye denilen insanlar arasını yani ihtilad caizdir. Onlar kadın erkek karma karışık oturuyorlar. Ve biliyorsunuz onlar ehlisin sünnet veli cemaatin ittifakıyla ittifakıyla sapık bir fırkadır. Ey bidatçı bir fırkadır. Tamam mı? Hocam biri dedi ki Aleyhissalatu vesselam Kur'an Sünnet diyor. Siz sohbetinizde ve ashabın anlayışına diyorsunuz. Bu ashabın Allah aşkına nereden getirdiniz diyor. Resulullah bunu diyor bir etmemiş. Siz nereden getirdiniz? Kur'an'dan getirdik. Ama Resulullah diyor bunu demiyor. Öyle Allah bunu Celle Celaluhu, gelmiyor. Allah Celle Celaluhu ne diyor? Allah Celle diyor ki ve ma ataakumur rasul fehuzuhu. Ve ma nehaakum anhu fentehuhu. Resul getirip anlattıysa onu alınız. Neden de sakındırdıysa ondan sakınınız. Öyle değil mi? Öbür tarafta Allah Celle Celaluhu Nisa suresinde 115. Uh, ayet olacak Allah Eee ne uh, olur? 115. Ayette ne diyor Allah Celle Celaluhu? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ مِنْ diyor. وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Ayette وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّب yani bir şey ona besbelli olduktan sonra, tamam mı? <gülüyor> bir şey besbelli olduktan sonra o besbelli olan şeye uymayın. Ashabın çizgisinden ayrı bir çizgi çizgiçiyse diyor ki nûllehî mâ Onun gittiği yolda onu bırakırız diyor. Ve cehennem ve onu cehenneme atarız diyor. Ve seat mesîra. O ne kötü bir dönüştür. Bu ayet nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de her şey tafsilatlı gelmedi ki bundan önceki derslerimizde bir birçok defa zikrettik. Öyle değil mi? Zekat tafsilatlı değildir, oruç tafsilatlı değildir, namaz tafsilatlı değildir. Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de, tamam mı? bazı şeyleri zikrediyor. Sünnette de, sünnet etti biliyorsunuz. Sünnette de çok ihtilaf var. Zâî şu anda Aleyhissatü vesseleme uydurulmuş da iftira atılmış birçok sözler var ve buna sünnete mal edildi. Öyle değil midir? Ve aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Temessükü bi sünneti ve sünnetü'l-hulefâ'ir el râşidin el-mehdî min ba'dî ve 'addu bin-nevâciz." Bu sözden önce önce olan bir söz diyor ki Aleyhissalatu vesselam: "Benden sonra sizden yaşayacak olursa diyor, çok ihtilaflar göreceksiniz." İşte bu ihtilafların baş gösterdiği zaman ne yapacaksınız? Benim ve benim raşit halifelerimin sünnetine sımsıkı sarılacaksınız. Tamam mı? Öbür tarafta aleyhissalatü vesselam bu ayetleri ve bu hadisleri anlatırken tamam mı? Kim naklediyordu bu hadisleri ve bu ayetleri? Ümmete kim nakledi? Ashab. Ashab bizzat Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden Kur'an'ı aldılar, hadisi aldılar. Ondan sonra ne yaptılar? Aktardılar. Dolayısıyla ashabın anlayışı esastır. Bir, Nisa Suresinin 115. ayetindeki ayet, iki, Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih olan sunduğumuz hadis, Ey benim ile benim raşid halifelerimiz sünnetine sımsıkı sarılınız. Tamam mı? Evet. Burada <gülüyor> diyor ki ennehu kana yeteakhar ba'd selamihi min as-salâ aleyhissâtu vesselâm selam verdikten sonra biraz gecikiyordu. Ve dikkat ediyorsanız şu anda camilerde imamlar selam verdikten sonra üç defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım sen selamsın, minke selam Tebarık et ya değerli cemaat. Duasını veya o da zikrini yaparken nereye dönük yapıyor? Daha kıbleye dönük yapıyordu. Bu sözleri bitirdikten sonra imam ne yapıyor? Cemaata dönüyor. İhtiari i̇şte sad ve selam. Selam verdikten sonra bunu söylüyordu. Ondan sonra dönüyordu. Alimler diyorlar ki Aleyhissat ve selam niçin bunu yapıyordu? Kadınlar en arka safta olup tamam mı? Yüzünü dönderdikten sonra kadınlar ne yapıyorlar? Arka safları boşaltıp herkes evine gidiyor. Ve kadınlar tesbihatı mescitte yapmıyorlardı. Yolda giderken veyahut da eve gittikten sonra yapıyorlardı. Ve biliyorsunuz selam verildikten sonra tesbihatı, ey namaz arkasındaki tesbihatı ille, ille de oturarak imama imamın yanında oturarak yapmakla kişi mükellef değildir. En eflalı oturup yapmakla. Ama acil işi var mesela. Ne yapar? Yolda giderken bunu yapar. Dolayısıyla kadınların erkeklere karışmaması, erkeklerin de kadınlara karışmaması için zaruri bir şey olduğu için aleyhissalatü ve selam verdikten sonra biraz bekliyor ki kadınlar hemen çıkıp gitsinler. Niçin? Erkeklere karışmasın diye. On Bundan dolayı kadınlar tesbihatlarını mescitte yapmıyorlardı fiyebut makanehu ve yemir errical bidalik. Ali selam verdikten sonra biraz bekliyor ve kadınlar erkekler diyorlar ki diyor ki es-selam biraz bekleyin kimse çıkmasın. Ey kimse yerinden kalkmasın. Hatta <gülüyor> la yensarif errical fihtalitu bin nisaa inde hurocihin. bunu yapıyordu ki çıkışta erkekler ve kadınlar birbirlerine karışmasınlar. İster yol esnasında olsun ister مسجدين خشينه اوس اايه غير شوبهري استدلالهم استدل لهم بالاحاديث المتضمنه اختلاط النبي بالنساء عليه الصلاه والسلام بيليوسونوس بو حديث yine اا صحيحتر عليه الصلاه والسلام bazen ابو حجاب hicap inmeden önce ne yapıyorlardı bazı kadınlara gidiyor başında bit var mıdır yok mudur diye ne yapıyordu kadınlara araştırıyordu ve bu geçmişte biliyorsunuz eğer hatırlıyorsanız babalarımız dedelerimiz anlatıyorlar yani su kıtlığından dolayı sabun yokluğu su yokluğundan dolayı ne kirden bitleşme oluyordu insanlardan öyle değil mi Uhccesnasında bazı biz bazı yani Ali Sattwast'ın döneminde bazı şahsılar bitler böyle aynen karınca gibi üstlerine yürüyormuş. Su yokluğundan, kirden, tozdan, topraktan hemen ne yapıyor? Hemen bit oluşuyor. Ve Ali Sattwast bazı kadınlara gider ve kafasını ne yapıyor? Saçlarını araştırıyormuş. Ey bit var mıdır, yok mudur diye. Bu bazı şahıslar işte bu hadisi ellerine alarak diyorlar ki işte eğer kadınlar ve erkekler karşı kıt haram olmuş olsaydı Ali Satt ve selam da gidip de bazı kadınlara başında bit var mıdır yok mudur diye araştırtırdı kadınlara. Ve burada biliyorsunuz bütün resuller bütün resuller ümmetlerinin hem erkekler için hem kadınları için manevi babaları oluyor ve burada diyor ki bu full ya Baın ise Basel ya bazı kadınlar Aleyhisa ve saçlarını karıştırarak bit var mı yok mu diye ne yapmıştır selam onları teklif etmiştir ve irde fihilili esme halfahu esme yani ha radıyallahu adıallahu Tealaâ'nın ablası ne yapıyor deve veyahutta ve baglı dedikleri at ile eşek arası olan katır. ne yapıyor esmeyi arkasına bindir diyoruz. Fakat bu da birinin bu diyor birinin kendisine karşı bir şey yapmasıdır. İşte bu da birinin kendisine bir Müslümanın kadınına hanımına bu da kızına art niyetle bir Çünkü onlar bu kadınlar ve bu erkekler hepsi onların çocukları gibidir. Far سَلَمْ اَبُوا الْمُؤْمِنِينَ Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin babaları gibidir. يُزَوُ جِنِّسَا بِلَوَلِيِّهِمْ diyor. Çünkü Allah sallallahu sellem, kadınları erkeklerle evlendirdiği zaman doğrusu nedir? Doğrusu bir erkek ile bir kadın evlendikleri zaman veli şartı koşuluyor. Ebu Hanife'nin görüşü müstesna. Çünkü Ebu Hanife rahimeullah nikah esnasında veli şartını koşmuyor. Ama Ali satt ve selam dikkat ettiyseniz tesis kaç defa derslerimizde anlattık. Ays ve selam diyor ki velisiz nikah ne diyor? Zinadır, zinadır, zinadır diyor. 3 defa tekrar ediyor Ali satt ve selam. Ve Ali satt ve selam burada ne yapıyor? bir erkeğiyle bir kadını evlendireceği zaman kendisi onların velisi oluyor. Niçin? Çünkü aleyhissalatü vesselam ve ondan önceki rasuller hepsi ümmetleri için manevi babaları sayılıyor. Ve onların hanımları da müminlerin anneleri sayılır. Kale teala an Lut. Allah Celle Celaluhu Lut'tan dolayı diyor ki He ula Biliyorsunuz melekler Lut aleyhisselam'ın yanına gelerek orada İbrahim İbrahim aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Ondan sonra Lut ve İbrahim ile Lut aleyhisselam çağdaş kişilerdi. Her ikisi de resul idi. Ama o bir bölgede, diğeri bir bölgede. Ve biliyorsunuz Lut döneminde bu o zaman o zamanki onun kavmi ne yapıyor? Erkekleri kadınlar yerine kullanıyorlardı. Yani hanımlarla hanımlarla cima yapmayı hoşlanmıyorlardı. Erkekleri kadınlar gibi ne yapıyorlardı? Kullanıyorlardı. Ve burada Heulâ ibenatî Lûd aleyhissalatü vesselam, vesselam onlara diyor ki, kavmine diyor siz bunlardan ne istiyorsunuz? Bakın benim gidin yani kızlarım var yani kızlarımla evlenin. Ve buradaki kızlarımla derken kendi öz kızları değil yani karısından olan kızları değil. ''Ey ümmetinden olan kadınlarla şer'i bir şekilde evlenip de onlarla şer'i arzularınızı giderin.'' diye söylüyor. Burada muhalif diyor ki '''An mücahid kâle lem tekun benâtuhu velâkin kunne min ümmetihi ve kullu nebiyyin ebu ümmetihi.'' ''Ve her nebi ümmetinin babasıdır.'' diyor. Veyahut da babası gibidir. diyor. Ve burada Lut ve Vesselam bu sözü sarf ederken ey kendi hanımından olan kızları değil ümmetinden olan kadınları kastediyor. ediyor. Dolayısıyla ve Vesselam bu kadınlara başında bit var mıdır yok mudur diye emredip söylemişse de bu kadınlar onun için nedir? Onun için caizdir. Onun hususiyetlerindendir. Tıpkı ve Vesselam'ın hususiyetlerinden 9 tane veyahut da 4 taneden fazla kadınla evlenmek ve biliyorsunuz Ali Sattü vesselam vefat vefat ettiği zaman nikahı altında 9 tane hanım vardı. Ondan önce 11 tane kadını vardı. 11 tane kadın ne yapıyor? Hepsi nikahı altında idi. Ama Müslümanlar kaç tane kadınla evlenebiliyor? 4 tane kadınla evlenebiliyor. Ey bir nikah bir kişi kendi nikahı altında bir anda dört taneden fazla ne yapamaz hanım edinemez ve dokuz ve yolda dörtten fazla bu aleyhissalat vesselam'ın hususiyetlerinden ve yolda özelliklerindendir. Aynı şekilde burada aleyhissalat vesselam ile Müslümanların Kadınları arasında yine o şekilde bu onun hususiyetlerindendir. Eğer Esme'yi kendi arkasına bindirmişse veyahut da bu kadına da başını karıştırmışsa bu onun özelliklerindendir. Allah Celle Celaluhu bu gibi şeylerde ona ne yapmıştır? Tahsis etmiştir. Ama diğer erkeklerin ve diğer Müslüman kadınların Ali Sat ve Semin yaptığı gibi yapamaz. Tıpkı bir Müslümanın dört taneden fazla kadınla evlenemeyeceği gibi. Yani bir an için. Tamam mı? Ancak dördüncüsü öldüyse tekrar bir oluşturabilir. Ama bir anda dört taneden fazla oluşturamaz ama aleyhissalatü 9 dokuz ve on bir tane hanımı vardı. O zaman bu onun özelliklerindendir. Diyor ki وَقَالَ عَنَّ بِيِّنَ مُحَمَّدٍ صَوَيْهِ ve وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ ve azwajuhu ümhetuhum ay aleyhisselamın hanımları müminlerin anneleridir. Ahzab suresinin 6. ayeti. Ve azwajuhu ay aleyhisselamın hanımları ümhetuhum ay müminlerin eş anneleridir. Ha o zaman Aleyhisselam burada Aleyhisselam'ın hanımları müminlerin anneleri olduğu gibi Aleyhisselam'da mümin Kadınların ve mümin erkeklerin babalarıdır. O zaman bu onun özelliklerindendir. O zaman bu şüphecilerin bu gibi hadislerde hiç hüccetleri ve delilleri yoktur. Bilakis onların aleyhlerindedir. وَقَالَ اُبَيْبِنْ كَعْبَ رَضِيَ اللّٰهُ ve وَهُوَ اَبُوْهُمْ Tamam mı? Diyor ki ve Allah Resulü ve Selam yani Aleyhisselam'ın hanımları müminlerin anneleri olduğu gibi aynı zamanda Ubey bin Ka'b radıyallahu anh diyor ki aynı zamanda diyor Aleyhisselam'de onların babalarıdır. O zaman bu şüphecilerin bu konuda kesinlikle hiçbir dilleli yoktur. Ve bazı şahıslar mesela şimdi bu gibi şüphecilere bazı Müslümanlar diyorlar ki siz madem ki diyorsunuz ki Ali Satt ve selam bizim İslam ümmeti için kudvedir. Yani örnektir. Hani ayette diyor ki "İlhakat kana leküm fi Resulillah esvetun hasene." Ahzab suresinin 21. ayetinde. Tamam mı? Yani Allah Allah Resulü aleyhissalem ne sizin için en güzel bir örnektir. O zaman Alimler bu şebece diyorlar ki, madem ki siz öyle diyorsunuz, hadi bakalım. Ali ve Selam, dokuz tane hanımı vardı vefat edince, vefat etmeden önce on bir tane hanımı vardı. O zaman siz de kalkınız o zaman dokuz tane hanımla dört, beşinci, 6 7 sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikincisini. Hadi bakalım. Nereden çıkaracaksınız bunu? Hadisleri kabul etmezseniz, tamam mı? Bu ayete bakan Kur'ancılar özellikle. Çünkü sünneti kabul etmedikleri için ve selam da onlar için bir örnek ise o zaman ne yapacaklar? Aleyhissatve senfiillerinde de örnek alacaklar. Çünkü ve selam dikkat ediyorsanız müminler, mümin kadınların ve mümin erkeklerin babaları olduğu için kadınlar ne yapıyor? Gidiyor ve selam mescitte erkeklerden, erkeklere nasihat yaptıktan sonra gidiyor kadınlar arasında oturuyor ve onlara bazı nasihat ediyor. Bu onun özelliklerindendir. Ama şu anda bir erkek kalkıp da kadınlar arasında oturup onlara bazı nasihat yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü bu ayet ve sellemin özelliklerindedir. O zaman siz bu ayette ne anlarsınız? Kur'ancılar veyahut da bu çizgide olan şahıslar, şüpheciler, o zaman diyecekler ki Aleyhisselatü 9 dokuz hanımla evlendi. O zaman biz de dokuz tane hanımla evlenebiliriz diye ne yaparlar? Söylerler. Ve en büyük delilleri de işte bu. Sizin için Allah Resulü'nde en güzel örnek vardır. O zaman onun fiili sünnetini de ne yapıyorlar? Sünneti reddettikleri için Kur'an'ın bu gibi ayetlere müracaat ettikleri için o zaman ne yapmış olurlar? Bu konuda sapmış oluyorlar mı olmuyorlar mı? Sapmış oluyorlar. Evet. O burada diyor ki İyyâkum medduhulu annise Bundan önceki derslerimizde bunu zikrettik. Bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslim'de mevcuttur. Diyor ki İyyâkum medduhulu Dikkat edin. Sakın, sakın sakın kadınlar üzerine girmeyiniz. Ey kadınların kendi aralarında toplanıp oldukları yerlerde sakın kapıyı açıp da aralarına girmeyiniz. Eğer ihtilat haram olmuş olsaydı, tamam mı? Yani Ali Satt ve selam bu sözü sarf eder miydi? Eğer helal olmuş olsaydı. He. Eğer helal olmuş olsaydı, yani ihtilat caiz olmuş olsaydı, Ali Satt ve selam bu sözü <gülüyor> sarf eder miydi? Sarf etmezdi. Niçin söylesin bu sözü? Onun için ve Selam bu sözü söylediği zaman İyyâkum ve dâhûlu an nisâ dediği zaman birisi diyor ki peki ya alhamu alhamu yani kocaak kocanın akrabaları kaynı. kaynı ve yani hanımına haram olan kişiler kendi akrabalarından diyor ki Aleyhisselatü vesselam, huvel mavut Baldız bacanak Efendim? Baldız bacanak bacanak, baldız efendim ondan sonra kocanın kardeşi ve bu gibi şahslar Ey nikahı hanımına düşen kişiler. Ve diyor ki Elhamuhu el, -el hamu eey ey kocanın akrabaları karısı için ölümün ta kendisidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Eğer ihtilat, caiz olmuş olsaydı Aleyhisselatü Vesselam bu sözü sarf etmezdi Aleyhisselatü Vesselam. Elhamuhu el, -el diyor. Kocanın akrabaları için kendi hanımı için diyor. Ölümün ta kendisidir veyahut da ölümden daha tehlikelidir demek istiyor ve vesselam. Öbür tarafta diyor ki diğer hadiste yine İmam Buhari ile Meslim'de bundan önceki derslerimizde bunu da anlatmıştık. Diyor ki El aynani tezniyen ve lisanu yezni Tamam mı? Gözlerin zinası nedir? Bakıştır. Dilin zinası nedir? Konuşmaktır. Ey şehvi, şehvi arzuları tahrik edici sözler sarf etmesi veyahut da kadına böyle şehvet bakışlarıyla bakması veyahut da birinci bakıştan sonraki ikinci bakış, üçüncü bakış tamam mı? Eğer ihtilat caiz olmuş olsaydı Aleyhisselam bu sözü sarf eder mi? Çünkü kadınlar erkekler karışık olduğu zaman mutlaka erkekler kadınlar birbirlerine bakacaklar öyle değil mi? Ve birbirleriyle konuşacaklar ve birbirlerine bakarken ve konuşurken mutlak manada Erkeğin kadından istediğini, kadın da erkekten istediği arzuları oluşacak bu iki cins arasında. Genelde öyle olur Öyle değil mi? Eğitim ve eğitim yerlerinde, iş yerlerinde genelde bu gibi şeyler olmuyor mu? Ve özellikle bekar olup genç olan erkek ve kızlar. Evet. Çok var mı? Çünkü konu bitiyor. Bitirelim mi? İhtilat bitti mi hocam? Hmm. Tamam soruları alalım o zaman. Böylece bu ihtilat konusunu bitirmiş oluyoruz. Ve bu ihtilat konusunu kapatıyoruz inşallah. Ee, bundan sonraki dersimiz ne olacaksa siz kardeşler olarak kendi aranızda karar alırsınız. Bundan sonraki dersimiz ne olacak? Siz tespit eder. Ondan sonra neyse inşallah Rabbim Celle Celalühü ömür ve sıhhat verirse devam edeceğiz inşallah. Hadi da alem. Sallallahu ve ve söylediği gibi ya. Bir dakika Bir saniye, bir saniye. Tamam. Rıfat kardeşin söylediği gibi yani hani Bilgisayarın başında kimse oturmuyor zaten Kimsede. Şu anda dokuz kişi var